Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri şu anda canlı yayındayız program ortağım Murat yanımızda değil uçakta gökyüzünde ama yanımda çok değerli çok sevdiğim bir dostumuz bir gazeteci bir siyaset bilimci bir yazar ve 2001 yılından bugüne kadar da Patronsuz Gazetecilik diye adlandırdığı, kendi ortamının gazetecisi, birçoğunuzun tanıyabileceği sevgili Zeynep Atikkan. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Ee, siz diyemeyeceğim, dışarıda stüdyonun dışında nasıl konuşuyorsak burada da öyle devam edeceğim. Ee, o yüzden dinleyicilerden özür dilerim. Eski dostuz biz çünkü. Ee, Zeynep Atikkan uzun zaman Amerika'da yaşadı bildiğim kadarıyla. Sonra Avrupa'da. Idin bir Türkiye'ye dönüş ne zaman oldu? Bir ona göre kitaba gireceğim kitap konusunda. Aslında 2001 yılında Türk medyasından ayrıldıktan sonra kısa bir süre için gittiğim Amerika'da 11 Eylül olayları oldu ve 11 Eylül'ü yazmaya başladım orada. Orada da kendi başıma gazetecilik yaptım, yaptım. ve o kitap yayınlandı Amerikan cenneti denen kitap 2006 yılında. Ondan sonra o Kitabın araştırmasını yaparken Amerika'da patlayan blogları ve internet siteleriyle karşılaştım çünkü Amerika Irak savaşına giderken medya muhalefetsiz kalmıştı medya asli görevini yerine getiremiyordu Tabii biz bunlar aşina olduğumuz konular bugün. O zaman internet konusunun çok önemli olduğunu ve bağımsız gazeteciliğin sanal alemde yapılabileceğini gördüm. Ve blog kitabını yazmaya karar verdim. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Aslı Tunçla birlikte blogdan al haberini yazdık. O da 2011 yılında yayınlandı. Aslında Tahrir'i ve Gezi'yi öngören, onun ipuçlarını veren bir kitaptır. Onun için evet, onu fevkalade evet. önemsiyorum. Evet. Bloktan Al Haberini ben de çok baş, yanı başımda tuttuğum bir kitaptır. Benim de bitirme tezim internet hukukunda bloklar ve hukuktu. Demin stüdyo dışında da konuştuğumuz gibi hukuki açıdan da çok önemli tespitler var o kitapta. Bloklardan doğan uyuşmazlıklar, hukuki uyuşmazlıklar, blok yazanların başına gelenler gibi... Yapı kredi yayınlarından çıktı. Evet. Her iki kitabında değil mi? Evet. Şimdi sevgili dinleyenler bugün Zeynep Atikan'ı e, sağ olsun canlı yayına kadar geldi. E, son kitabı e, Avrupa Benim ile e, birazcık e, yakından tanıyacağız ya da yaptığı saptamaları kendisinden anlatmasını isteyeceğiz. Avrupa Benim Batı Avrupa'da aşırı sağın yükselişi. Diye de bir alt başlığı olan e, kitap mets yayınlarından çok yeni çıktı. E, bu kitabı yazarken e, beş yıllık bir e, araştırma görüşmeler, söyleşiler, e, medya araştırmaları ve bir araç daha kullanarak e, oluşturmuşsun, değil mi Zeynepcim? Bir parça bunun öyküsünü anlatabilir misin dinleyenlerimize? Nasıl çıktı bu beş yıllık birikim bu evet, kitap olarak? Evet blog kitabını yazarken aslında bu, kitabın da, bu kitabı yazacağıma karar verdim. Çünkü orada nefret söyleminle karşılaştım. Biliyoruz sanal alemde bunlar çok yaygın ama bu beyaz adamın üstünlüğünü savunan ırkçı söylemle, özellikle de Avrupa odaklı bu bloglarla karşılaştım. Bunları taradım. Avrupa benim eskiden beri çok yakından izlediğim bir konu. Dolayısıyla bunu yazmanın zamanı geldiğine karar verdim. O sırada zaten Avrupa'da aşırı sağ partiler büyük bir yükseliş içindeydiler. Onun için bu bir gazetecilik. Üç kitapta gazetecilik kitabı. Bu özellikle öyle. Gidip... Batı Avrupa'da, çünkü bu sade Batı Avrupa'yı içeriyor, aşırı sağ partileri, partileri yöneticileriyle, seçmeniyle, gençlik kollarıydaki insanlarla konuştum. Çok sayıda söyleşi yaptım. Ve tabi her yere de gidemeyeceğim için Skype'ı çok kullandım. Yani hı hı. Skype söyleşisi diye orada göreceksiniz. Pek çok söyleşim vardır. Doğrusu o muazzam bir kaynak. Karşınızda hem kişiyi görüyorsunuz ve uzun saatler konuşabiliyorsunuz. Bence her gazetecilinin bu aracı kullanması gerekiyor. 5 yıllık bir çalışma. Evet çünkü aşağı yukarı 6-7 ülkeyi kapsıyor bu arada tabii çok sayıda bu konuda yazılmış doktora tezini ve kitabını okudum. Düşünce kuruluşlarına gittim. Oradaki insanlarla konuştum. Dolayısıyla bir gazetecilik ürünü diye görüyorum. Ve benim için o boyutu çok önemli. Ama insan okurken böyle 80 günde devreallemi okuyormuş gibi de oluyor. Çünkü statik yapmamışın kitabın kurgusunu. Bir o ülke, bir o ülke derken Avrupa ülkeleri ve hatta diğerlerine kadar uzanıp geliniyor. Ee, okuması çok keyifli. Sevgili dinleyenler, dilerseniz ben bir bölümlerini okuyayım kitabın. Ee, Ön Söz ve Giriş'ten sonra birinci bölüm Merkez Sağ'da Köşe Kapmaca. Bölüm başlıkları bile böyle şey ilgi çekiyor, merak uyandırıyor. Merkez Sağ'da Köşe Kapmaca. Ee, i̇kinci bölüm kültür duvarı ve öteki. Üçüncü bölüm kimliğimi arıyorum. Dört aşırı sağın aile fotoğrafı. Beş karizmatik medyatik ve İslamofobik, Altı tepeden inen ırkçılık. Yedi çok ilginç faşosfer ork. Ve sonuç bölümü hasar tespiti. Şimdi yarım saatlik programımızın kaç dakikası kaldı Selat? 15 dakika kaldı, On, 16 dakika kaldı. Sayın Atikkan'dan bu bölümlerin altında böyle ilginizi çekeceğini düşündüğüm bazı sorularım olacak. Onları biraz açmasını rica edeceğiz. Ee, İlk bölümden giriyoruz. Merkez sağda köşe kapmaca. Sadece başlıkların nedenini anlatsan Zeynep o bile bence çok ilginç olacak. Merkez sağda ne oldu da köşe kapıldı? Şimdi merkez sağda köşe kapmaca olduğu için zaten bu günlere gelirdi. Yani aşırı sağ yükselmesi bütün bir siyasi hayatın sağa kaymasıyla irtibatlı bir olay. E, 80'lerden sonra e, adım adım Avrupa merkez sağ merkez sol, sol giderek programları birbirine benzemeye başladı bunun başlıca nedeni neoliberal ekonominin uygulanmaya başlaması ve onun karşısında solun giderek artık gücünü kaybetmesi Avrupa'nın sanayileşmesinin yok olması dolayısıyla sendikaların ortadan kalkması bu durumda sol partiler sosyalist partiler sosyal demokraside bu neoliberal demokrasi Liberal ekonomiye nasıl uyum sağlayayım derken e, giderek e, sağ kaydı. Bu durumda evet artık sağda herkes bir pozisyon, bir kendisine bir alan yaratmaya başladı. Bunun yaptığı çok büyük bir tahribat var tabi. E, en azından siyasi düşünce açısından da yeni fikirler üreyemedi solda. Nasıl e, uyum sağlayabiliriz bu gelişmeleri? Ve sanayileş Sanayinin yok olması, kısmen Asya'ya kaçması, ee, Avrupa'nın aslında evet kimliğini oluşturan refah devletini de çökertti. Refah devletinin çökmesi, artan işsizlik Avrupa'da çok ciddi e, travmalar yarattı siyaseten. Teknolojide de biraz arkadan geldiler değil mi? Onun da etkisi var mı? E, teknolojiden not up, not up, not up. arkadan gelmekten ziyade teknoloji giderek yayılınca e, Asya'da ya rekabet arttı. Ya yani eskiden kendileri başroldeydi. Avrupa'nın büyük bir gücü vardı. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası takiben 30 yıl içinde o muhteşem 30 yıl denen süreçte parlayan yıldızdı. Fakat teknoloji giderek Artık e, Asya'ya da yayılıp diğer gelişmekte olan ülkelere yayılınca e, rekabet koşullarını tabi zorlamaya başladı. E, Sınıf aidiyetinden kültürel kimliğe diye bir ara başlık var. E, onu birazcık açmanı. O fevkalade önemli çünkü bu aşırı sağ partilerin yükselişini aslında bu izah ediyor. Solun giderek zayıflaması, sendikasızlaşma ve artık eşitlik duygusunun kaybolması. Çünkü refah devleti ilkesi felsefesi, eşit toplumu eşitleyici bir boyutu vardı. Bu söylem ortadan kalktı biliyorsunuz. Hı hı. Ve giderek artık toplum yoktur, aile vardır gibi Margaret Thatcher'ın söylediği bir takım sözler var ki bunlar işte neoliberal politikaların bir sonucu ve bir zaman içinde dendi ki e, sınıf aidiyeti de yoktur. İşte kültür ve kimlik odaklı e, aidiyetler vardır. bu e, bu kimler söyledi? Bunu e, özellikle e, Amerika'dan da gelen bir mesaj bu. Yani yeni muhafazakar hareket 80'lerde e, ağırlık kazanan. Neokonlar. Neokonlar. E, ayrıca... E, Avrupa'daki sağcı kesim, merkez sağdaki partiler, e, Hristiyan sağ bu, e, e, bu temaya sarıldı. Fakat bu arada e, Avrupa'da yaşayan e, göçmenler de e, İslam kimliği üzerinden e, mesajlar vermeye başladılar. Kendi talep, taleplerini sınıfsal olarak değil, işçi hakları olarak değil, bir takım kültürel e, İslam, e, haklar olarak ortaya koymaya başladılar. Fakat hı hı. ilginçtir e, 80'lerde Fransa'da Mitterrand döneminde yani sosyalist hükümet döneminde, iktidar döneminde e, çalışan kesimin aleyhinde karşıtı olan yasalar o dönemde çıkmıştır. Yani öyle bir sağ kayış var. Ve o dönemde işte bu kültürel temalar ön plana çıktı ve aşırı sağ partilerde bunu çok ustaca kullandılar ve 90'larda artık siyasi siyaset e, sahnesine çıktı. Dolayısıyla 11 Eylül'ü konusunda bir yani milat diye başlatanlara ben kesinlikle itibar etmiyorum bu süreç çok önce başladı. 11 hı hı. Eylül olayı e, güvenlik boyutuna çekti yoksa... E, İslam karşıtlığı göç, Müslüman göçmen karşıtlığı kültürel odaklı siyaset yapılmaya e, başlandığı 80'lerden itibaren ortaya çıktı. Şimdi mesela ilginç e, kanıtlar da serpmişim kitabın her yerine Yves Montan Yves Montan ne demiş kendimi demiş e, Reagan eğilimli solcu adediyorum ad demiş. Yani bu Fransa gibi bir şey toplumda entelektüalizmin prim yaptığı bir toplumda bu kadar sevilen bir sanatçının bunun demesi. Bunlar bizim Türkiye'de gözümüzden kaçan ayrıntılar. Ben bunu senin kitapta gördüm. Ilk evet defa. sonra çok ilginç o onu söylüyor. Reagan'ın bir parti kongresi de Fransız aşırı sahanın temsilcisi Jamal Le Pen de uçağa biniyor o kongreye gidiyor. ...şimdi bu, bu noktaları... ...yan yana getirdiğiniz zaman... ...tabii düşünmek gerekiyor üzerinde... ...hiçbir şey o kadar rastlantı değil. <gülüyor> Şimdi Avrupa'nın... ...kimlik arayışı meselesine... ...yavaş yavaş gelelim... ...yani ilk önce... E, ...kültürel... E, ...gerekçelere kaydırdıktan sonra... ...bu sefer bir dehşetle... ...kimlik aramaya başlıyorlar... E, ...sana görüştük... E, ...görüştüğün kimselerden... ...bir tanesi şey demiş... Siz pek farkında değilsiniz ama demiş Avrupa'nın kimlik arayışı aslında ilk defa Türkiye'nin Helsinki zirvesinde yeşil ışık yakılması, AB'ye yeşil ışık yakılması üzerine başladı. Birazcık açar mısın? Evet onu bana siyaset bilimci Fransa'da Pierre Asner söyledi. E, 99 yılını e, işaret ediyordu. Fakat bu kimlik arama konusunda pek çok milat var. E, bunlardan hani... Aslında genel söylem 11 Eylül Londra Madrid deniyor. Fakat ondan çok daha önce başladı. İşte Pierre Asner'in 99'a işaret ediyor. Ben bunun miladını 80'lere kadar götürüyorum. Mükemmel. Yani bu artık ciddi ekonomik sorunların ortaya çıkması, refah. Devletinin çökmesi ve kültür odaklı siyaset yapılmaya başlamasıyla birlikte artık hep kimlik konuşulmaya başladı. Gençlerle söyleşi yaptım kampüsler kampüste. Avrupa Birliği sizi için neyi ifade ediyor dediğimde ilk verdikleri yanıt ki son derece sevindiriciydi bence barış projesi diyorlar. Bunun yerleşmiş olması çok güzel. İkinci yanıt da ben bekliyordum ki insan hakları demokrasi densin. Hayır kimlik kimlik dendi. Kimliği açar mısınız dediğimde de bu dini de içeriyordu. Yani Hristiyanlığı içeriyordu. Bunu İtalya'da, Fransa'da kampüslerde yaptığım söyleşiler sırasında ...duydum. Evet. O ...söyleşiler de çok ilginç. Mesela İtalya'da üniversitedeki ...çocuklarla e, ...konuşurken... Evet. Yani korkuyoruz. Müslümanlar hmm. istila edecek. E, ve bu tema tabii medyanın da ...çok işlediği bir tema. E, ve artık ...yerleşmiş. Evet. Evet. Aslında Marx'a kadar indirmek mümkün hatta daha önceki 19. yüzyıl e, filozoflarına. E, senin kitaptan 2-3 ay evvel bir kitap çıktı Türkiye'de tarih ve temsil diye. Türker Armaner yazmış felsefeci. E, o mesela e, Marx'ın e, yurttaşlık hakları ve insan hakları konularını incelerken kim bu insan dediğini Dediğinin altını çiziyor. Yani o tarihten bu tarihe böyle bir şey günümüze hele Avrupalı kimliği diye böyle kalıplaşmış bir şey ha, bu. Bu tabi çok eskiden benim mümkün beri... Değil, değil. Var tabi. Ama bu yedi olayı ben 80'lerden başlatıyorum. Yoksa evet. onu tabi altını çizmek lazım. Bu ötekileşme, bu kimlik siyaseti zaten 20. yüzyılın tarihine bakarsanız. Bu... Evet. E, ulus devletin ortaya çıkmasıyla or, yani bu sorunlar hep gündemdeydi ama bu yeni olay e, 80'lere kadar götürüyor bu arada Avrupa'daki görüşmeler sırasında 68 kuşağından da bazılarıyla görüşmüşüm bizim kuşak ee, ne yapıyorlar? Bir... 68 kuşağının bu konudaki e, durumu ilginç. Aralarında büyük kavgalar oldu. Bu aşırı sağ partilerin kullandığı tebaların bazılarını e, onlar benimsediler. Bazı feministler ve e, cumhuriyet değerlerini korumak adına laiklik özellikle Fransa'da e, korumak adına ve çok ilginçtir. 68 kuşağının mensubu bazı aydınlar e, Fransa'da mesela e, ulusal cephe aşırı sağcı partinin e, savunduğu fikirlere yakınlaştı. Ve Hristiyan sağın savunduğu fikirlere e, yakınlaştı. Çünkü Avrupa kültürünü, Avrupa değerlerini Hristiyan değerlerle açıkça olmasa bile e, izah etmek yoluna gittiler. Tabi bu e, ilginç bir savrulma. E, bu aralarındaki kavgalarda sürüyor ancak e, bu aydınların sesi daha yüksek çıkıyor maalesef <gülüyor> duyabilene belki <gülüyor> değil mi e, kültür duvarı ve öteki başlıklı ikinci bölümde bazı e, altını çizdiğim ilginç şeyler var dinleyicilerimizle paylaşalım istediğim İsviçre'de bir minare referandumu ...hadisesi olmuş... ...onu biraz anlatalım... ...evet İsviçre aslında Avrupa Birliği üyesi değil... ...ama bu konudaki... ...en e, radikal ülkelerden... ...bir tanesi... ...ve İsviçre'deki Popülist Parti... ...çok kısa zamanda... E, ...başarılı oldu... Özellikle bu göçmenler, Müslüman göçmenler konusuna e, yatırım yaparak oldu. Ve bildiğiniz gibi e, minare referandumu denen yani e, ibadethaneleri olsun ancak e, minareler yapılması. Yani bina olsun e, ama minareler o yapılmasın gibi bu şekilde bir referandum. Biliyorsunuz İsviçre'de zaten... Siyasi kültürde bir referandum takıntısı var. Ne olsa referanduma gidiyor. Ve bu e, popülist, aşırı sağcı partilerde bu referandum olayını da e, ustalıkla kullanıyorlar. İsviçre'deki minare referandumu denen olay e, doğrusu e, çok etkili oldu. Ve de bir efsal teşkil etti. Ve siyasi literatüre de artık minare referandumu diye e, geçti. <gülüyor> e, Popülistler çünkü halka gitmeyi her zaman e, tercih ettikleri bir, bir olay. Başörtüsüne vergi getirelim fikri de yine. Evet. O, orada mı? İsviçre'de, İsviçre'de mi bitmişti, İsviçre'de sanırım. Hayır o diyorum Hollanda'da olsa. Hollanda'da. Evet. Hı -hı. Hollanda dedin de Hollandalı prenses... Kalkmış günün birinde ben araştırdım, sordum, soruşturdum. Hiç Hollandalı kimliği diye bir kimlik türü bulamadım demiş. Üstelik onu Arjantinli kendisi. kendisi. Arjantinli olmasa bir kıyamet koptu. onu söyledi. Daha, yani şu anda da kraliçe biliyorsun. Ee, onu söylediği zaman e, o aslında... Yani farklı görüşleri olan ve cesur bir insan. Fakat Hollanda olayı aslında çok dikkat çekici. Hollanda hoşgörüsü ve biliyorsun liberal görüşleriyle tanınan bir ülke ve son aşağı yukarı 15-20 yıl içinde bu tolerans konusunda bayağı sicili artık zayıflamış durumda. Hollanda'yı Bence ayrı bir kitap gerektiriyor Hollanda Hı -hı. vakası Hı -hı. çünkü büyük bir yani Spinozanın ülkesinde e, büyük bir e, hoşgörüsüzlük ortamı giderek gelişiyor. Onlar da bizim liberal değerlerimiz yok oluyor endişesiyle bunu savunuyorlar. Spinoza dedin buradan hop gidip yedinci bölüme yani sonlara doğru atlamak niyetindeyim. Çünkü Selahattin işaret etti. Son dört dakikaya gelmişiz. Böyle çok çabuk akıyor işte. Yedinci ee, bölüm Faşosfer Ork. Korku yalnızlaştırır. İnsanın içindeki hayatiyeti azaltır. Spinoza. Dan yaptığın alıntıyla girmişin. Ee, şimdi ben çok az konuşma dikkat edeceğim. Mikrofonu sana bırakıyorum. Açık radyo dinleyenlerine bu kitabın sonuç bölümünde verdiğin bütün mesajları yine vermeni rica edeceğim. Sözlü olarak. Şimdi faşosfer kısaca bir şey söyleyeceğim. Tabii bu de. partiler ve bu aşırı yeni siyasetçiler sanal alemi çok iyi kullandıkları için e, orada etkililer. Mesela Fransa'da Ulusal Cephe Partisi en fazla Facebook arkadaşı olan parti yani Sosyalist Parti'den ve Merkez Sağ'dan daha fazla. Bu önemli bir şey. Demek ki yeni araçları kullanıyorlar. Şimdi bunu aslında bu partiler birer konjonktür partisi değiller. Ben bunları kalıcı olacaklarına inanıyorum. Daha önümüz en azından orta vadede ve giderek o oranlarını artıracaklar. Şu anda bir hasar tespiti yapabiliriz. Ben hasar diyorum çünkü zararlı buluyorum verdikleri mesajları. Bir merkezdeki siyasi söylemi radikalleştirdiler. Göçmenler ve çok kültürlü kültürlü toplum konusuna da gündemi ...gündemi artık belirlemeye başladılar. En azından bazı e, kararların alınmasında etkili olmaya başladılar. Bu yıl yapılan Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde... ...Danimarka'da, Fransa'da ve e, İngiltere'de bu popülist partiler birinci e, duruma geldiler ve parlamentoya girdiler. Şimdi Avrupa projesinin çok ciddi kararlar alması gerekiyor 21. yüzyıla girebilmesi için... Bu partilerin Avrupa Parlamentosu'nda bu adımları engelleyecek, en azından çok fazla parazit yapacak söylemler geliştireceklerine inanıyorum. Bu boyutuyla tehlikeli olduklarına inanıyorum. Yoksa Avrupa'nın Avrupa kurum, demokratik kurumları sağlam, onların hasar alması, 1930'lara gidilmesi, faşizmin gelmesi değil. Ama daha şimdiden siyasetteki söylemi, radikalleştirdiler ve merkezdeki partilerde onların aslında verdiği bu mesajın peşine takıldılar. Son bir soru. Biz Türkiye olarak bu durumdan nasıl bir pay çıkarıyoruz kendimize? Yani biz zaten bir otoriter popülizmin en ilginç ve bizim memleketimizde Maalesef iktidarda. Orada bunlar muhalefetteler ama Avrupa Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusu tabii e, çok büyük e, sıkıntılarla karşılaşacak bu iklimde. Bunun da adını koymak lazım. <gülüyor> Eğer sürecekse bu konu diyoruz değil evet. mi? E, son bir dakikadayız. Son cümleyi alayım. Bak sonuna kadar kullandırıyor Selahattin bugün bize süreyi. E, Türkiye aslında Türk kabuğu ile ilgilenir. Ve bu da i, i, Avrupa kodusunda sanıyorum belli bir duyarlılık var fakat olayın bu cephesini bilmeden bugünün Avrupa'sını anlamak mümkün değil bu boyutuyla benim için önemli ve ben Avrupa projesine inanan bir insan olarak bu kitabı yazdım e ve bir Türk gözüyle bunun yazılmasında fevkalade önemli olduğunu inanıyorum yoksa Avrupa'yı inanan insanların bu kitabı bu boyutunda görmesi gerektiğini düşünüyorum Sevgili Zeynep Atikkan çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri Avrupa benim Batı Avrupa'da aşırı sağın yükselişi kitabının yazarıyla konuştuk. Bizi destekleyenlere teşekkür eder. İyi bir hafta dileriz. hoşça kalın Ben çok teşekkür ederim. Sağ ol Zeynep. Bilgi Çağının Hukuku. Teknolojinin Karanlık ve Aydınlık Yüzü Hukuk ve Teknoloji İlişkisi Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Loster